İlahi Kelimetullah yolunda muhteşem bir cihan imparatorluğunun temelini atan cengaverler sultanı Osman Gazi 1258 1226 Osmanoğulları Orta Asya'dan göç edip Anadolu'ya geçen Oğuz Türklerinin Kayı aşiretindendir. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan biridir. Lakabı Fahruddin'dir. Rivayetlere nazaran daha o dolmadan evvel yapacağı büyük işler babası Ertuğrul Gazi'ye manen bildirilmişti. Nitekim kendisine lütfedilen yüksek kabiliyet ve idaredeki dirayetinden dolayı babasının vefatını müteakip diğer bütün beyler en küçük evlat olmasına rağmen onu ittifakla aşiretin reisi olarak tanıdılar. Böylece ittifakla beyliğin başına geçen Osman Gazi, babasından kalan 4800 km² araziyi, 16 bin kilometre kareye çıkarmıştır. İlk sikke onun zamanında bastırılmıştır. Seyyid Ertuğrul Gazi hayatı boyunca hocası ve mürşidi Şeyh Edebali Hazretleri'ni kendine rehber edinmiş, onun manevi terbiyesiyle kemal sahibi bir aşiret reisi olmuştu. Bu sebeple oğlunun da onun terbiyesi altında yetişmesini çok arzu ediyordu. Osman Gazi de sık sık Edebali Hazretleri'ni ziyaret ediyor, duasını alıyordu. Şeyh Edebali'nin evinde misafir kaldığı bir gece Osman Bey, ruhuna sükunet veren, nefsinin çırpınışlarını dindiren sohbetin huzuru içinde heyecan dolu anlar yaşamıştı. Bir rivayette kendisine yatması için gösterilen odanın duvarında asılı bir Kur'an-ı Kerim olduğu için ayağını uzatmayıp kıvrılarak oturduğu yerde tatlı bir uykuya daldı. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkan ve giderek hilal şeklini alan ayın bir ucunun kendi göğsüne girdiğini ve kendisiyle Şeyh Edebali Hazretleri arasından çıkan bir fidanın çınar haline geldiğini ve bu çınarın dallarının üç kıtaya yayıldığını ve birçok milleti gölgesi altına aldığını gördü. Bu topraklarda haşmetli kule ve kubbeler üzerinde Ezan-ı Muhammedi okunuyor, bülbüller Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorlardı. Sema'nın görülebilen her yeri gülşen olmuştu. Osman Bey rüyasında bu güzel manzaraları büyük bir hayranlıkla seyrederken aniden bir ceylanın ortaya çıktığını gördü. Batıya doğru kaçmaya çalışan Ceylan'a ok atmak üzere nişan alırken uyandı. Abdest aldı, müsaade alarak Edebali'nin huzuruna girdi. Rüyasını anlatmaya başladı. Efendim, izniniz olursa gördüğüm rüyayı anlatmak isterim. Hayırdır inşallah. Buyur seni dinliyoruz. Bir çınar gördüm. Bir ulu çınar ki dalları üç kıtaya yayılır. Birçok millet bu çınarın gölgesine sığınır. Anlattıkça şeyhin yüzünde tatlı tebessümler beliriyor, gözleri nurani bir ışıkla parlıyordu. Zira Edebali kalp gözüyle bu rüyanın sırrını çözmüştü. Osman Bey susunca şeyh başını kaldırdı, gözlerinin içine bakarak yumuşak, ahenkli sesiyle konuşmaya başladı. ''Oğlum, gaibi ancak Allah bilir. Lakin gördüğün bu rüyada dolu dolu hayır vardır. Cenab-ı Hak sana ve soyuna saltanat nasip edecektir. Dünya oğullarının himayesine girecektir. Benim zürriyetimden bir kızla evleneceksin. Bu izdivaçtan doğanlar, senin kuracağın ve giderek büyüyecek olan büyük bir devletin başına geçeceklerdir. Bu devlet de batıya doğru genişleyecektir. Aşık Paşazade, Edebali Hazretlerinin Osman Gazi'ye söylediği bu sözleri şöylece şiirleştirmiştir. Hidayet menzili nimet senindir. Ezelî ta ebed devlet senindir. Dualar nesline erdem senindir. Döşene sofralar davet senindir. Nesep ve nesille bürhan senindir. Cihanda olan devran senindir. Ki insü hem ferman senindir. Şeyh tabir ettiği rüyanın üzerinden uzun bir zaman geçmeden Osman Bey şeyhin kızı Mal Hatun'la evlendi. Bu izdivaç ittisadi kuvveti ve fütüvet erbabını Osman Gazi'nin etrafına topladı. 600 küsür sene dünyayı hidayet ve ilahi kelimetullah Allah'ın dinini yüceltmek cehdiyle nurlandıracak nizam-ı âlemi sağlayacak devletin maddi temeli atılmış oldu. Diğer taraftan zamanının bütün manevi ricali de Osman Gazi ve sülalesinin liderliğinde ittifak ettiler. Hususiyle Edebali Hazretleri, Hacı Bettaş-ı Veli ve Ahi Evran bunu çok arzu etmişler ve Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuşlardır. Bu arzu ve niyazların sebebi daha evvel verilen bir takım manevi işaretlerdi. Nitekim Ahmet Cevdet Paşa'nın naklettiği veç ile muhyiddin Arabi Hazretleri Osmanlı Devleti kurulmadan 70 sene önce onun müjdesini vermişti. O bunu ilmi cifir denilen Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden istimbat etmiş ve üstelik eserinin ismini henüz Osmanlı Beyliği bile ortada yokken Et dairetun numaniye fi devletil osmaniye. Osmanlı devletinde soy dairesi koymuştur. Ayrıca bu eserde Osmanoğullarından birinci halifenin Yavuz Sultan Selim Han olacağı vesaire birtakım hadiseler de yer almaktadır. İşte bu ve benzeri ulvi müjdelerle Osmanlı'nın açtığı bayrak Büyük Evliyaullah'ın manevi kanatlarının gölgesinde yükseldi. Moğolların binbir zulümle dolu kasıp kavuran istilasının neticesinde bunalan Anadolu'nun mümin insanı, Allah dostu olan gönül insanlarının kanatları altına koşarak huzura erdi, canlandı ve dirildi. Osmanlı'nın Anadolu beylikleri arasındaki faydasız boş çekişmelere karışmayıp, batıya doğru fetih ruhuyla ilerleyip cihat üzere olması, bu ilan ve telkindeki samimiyeti sergilediğinden, Osman Gazi'nin etrafında sarsılmaz bir tevhid halesi oluşturdu. İlahi Kelimetullah gayesinin kendisi için İslam'ın bir emri olduğu şuurunda olan herkes, onun açtığı mukaddes bayrağın altına koştu. O sıralarda Moğol istilasıyla dağılmış bulunan Selçuklu'nun ulema ve ümerası da Osman Gazi'nin yanına gelmiş ve kendisine beyat etmişlerdir. Son Selçuklu Sultanı'nın Osman Gazi'ye olan teveccühü de etkili olmuştur. Selçuklu Sultanı şöyle demiştir. Oğul Osman Gazi, sende saadet nişanları çoktur. Sana ve nesnine alemde mukabil yoktur. Benim duam Allah'ın inayeti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizatı, ...ve evliyanın himmeti seninledir. Osman Gazi devrinin dikkat çeken en mühim hususu... ...onun devletin temelini manevi ve kalıcı esaslar üzerine kurmuş olmasıdır. Onun çevresinde Edebali Hazretleri, Şeyh Mahmud, Dursun Fakih, Kasım Karahisari... Şeyh Muhlis Karamani, Aşık Paşa, Elvan Çelebi gibi ilim, irfan ve iman sahibi has kimseler mevcuttu. Devlet yapısında maneviyatın o kadar ehemmiyeti vardı ki, Osman Gazi'nin beyliği Karacahisar Fethi'nden sonra Dursun Fakih'in Cuma namazındaki hutbesiyle tasdik olunmuştu. Silsile-i Nakşibendiyye'den Hace Arif Rivgeri, Kuddise Sirruh ve Hace Mahmud İncir Fagnevi, Kuddise Sirruh, Şeyh Saadettin Cibavi, Kuddise Sirruh, Bahuddin Veled, Kuddise Sirruh, Şeyh Edebali, Kuddise Sirruh ve emsalleri Osman Gazi zamanında yaşayan, dünyaya ışık tutan gönül sultanlarıdır. Birçok rivayete göre Edebali Hazretleri evladı Rasul'dendir. Rasûl'dendir. Osmanoğulları anne tarafından böyle bir şeref ve şana da nail olmuşlardır. Böylece silsileyle anne tarafından Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme vasıl olmuşlardır. Ertuğrul Gazi, Allah dostlarına ihtimam hususunda oğlu Osman Gazi'ye ve onun şahsında bütün haleflerinin ruhlarına yön verecek olan şu kıymetli vasiyette bulunmuştur. Bak oğul, beni incit, Şeyh Edebali'yi incitme. O bizim aşiretimizin maneviyat güneşidir. Terazisi dirhem şaşmaz, bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz olur. Baksa da görmez olur. Sözümüz edebali için değil, senceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. gele gele yen fisale Infi in Edebali Hazretleri çok hareketli bir genç olan Osman Gazi'yi terbiye ve tasarrufu altına almış, ona marifetullahın Allah'ı tanıyabilmenin zevkini tattırmış, onu güzel ahlak, diğer gamlık, ağırbaşlılık ve olgunluğa kavuşturmuştur. Böylece onu cihan şumul bir devletin başkanlığına hazırlamıştır. Diğer taraftan, Osman Gazi'nin etrafını oluşturan haleyi hususu ile genç kadroyu da aynı şekilde yoğuran Şeyh Edebali Hazretleri biliyordu ki gençlik istikbalin tohumudur. Bu tohumun özüne bakarak yarını keşfetmek kolaydır ve her devrin gençliği kendi enerjisini harcayabildiği ademde yaşar. Bunun için o da Osman Gazi ve etrafındaki gençliğin enerjisine yol ve yön vererek onları nefis cihadı ve hizmet şuuruyla en mükemmel bir surette ve bir cihan devletinin temelini atacak seviyede istikametlendirmiştir. Bu itibarla Osmanlı Devleti'nin asıl mimarı Şeyh Edebali Hazretleri'dir. Diğer beyliklerde bir Şeyh Edebali olmadığı için Erimeler olurken Osmanlı Beyliği kısa zamanda devlete, devletten de cihan hakimiyetine yükselmiştir. Osmanlı dünyayı altı asır İslam'la tanıştırmış, adaletin ve hakkın tevziğinde bulunmuş ve hakkın terazisi olmuştur. Şeyh Edebali Hazretleri'nin Osman Gazi'yi ve onun şahsında gelecek olan devlet adamlarını istikametlendirecek tavsiyelerinden bir kısmı şöyledir. Ey oğul, beysin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana Ey oğul, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah Teala yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın, Hak yolunda yararlı etsin, Işığını parıldatsın, Uzaklara iletsin, Sana yükünü taşıyacak güç, Ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, Bizim gibi dervişler de, Düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz. Ol, güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez. Yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin kendi irfanı içinde yaşasın, Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını, Toplumu yöneten de, Diri tutan da bu irfandır. Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say. Bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, Yeşilken çorak olur, Çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, Bildin deme, Sevildiğin yere Sık gidip gelme, Muhabbet ve itibarın zedelenir. Şu üç kişiye Yani Cahiller arasındaki alime, Zenginken Fakir düşene Ve hatırlıyken İtibarını kaybedene acı. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir der. Haklı olduğun mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli, korkusuz, pervasız. Kahraman, gözü pek derler. En büyük zafer, nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dostsa, nefsi tanıyanın kendisidir. Ülke, İdare edenin, oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştürdüler. Bunun içindir ki, yaşayamadılar, yaşatamadılar. İnsan bir kere oturdu mu, Yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur, Uyuşunca laflamaya başlar. Laf, dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayrı iflah etmez. Dost düşman olur, düşman canavar kesidir. Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur. Hayvan ölür, semeri kalır. İnsan ölür, Eseri kalır. Gidenin değil, Bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden, Devam etmeli. Savaşı sevmem, Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki, Kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya Dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok, süre az. Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, Başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da, Yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmekse sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Osman, geçmişini iyi bil ki, Geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, Nereye gideceğini unutmayasın. İşte bu kıymet hükümleriyle Edebali Hazretleri, Osman Bey'i hamur gibi yoğuruyordu. Yoğurması da gerekiyordu. Çünkü Osman Bey zor durumdaydı her yönden gelip kendine iltihak eden beylikleri mi birlik içinde tutsun, dengeyi mi bozmasın, Bizans'ı mı kollasın, Germiyan'ı mı, Moğol'u mu gözetsin, tekfurlarla mı savaşsın? İşte Edebali Hazretleri, bütün bu ve benzeri ehemmiyetli mevzularda Osman Bey'e bir manevi rehber oluyor ve kendisinin yürüyeceği yolları erişilmez takvanın feyizleriyle donatıyordu. Bu yüksek manevi terbiyeyle gerek Osman Gazi gerekse Tebası, İslam ahlakını en mükemmel bir surette, hayata ve tatbikata intikal ettirerek salih bir topluluk haline geldiler. Az sayıdaki aşiret gücüyle Bizans ordusunu ve tekfurları üst üste mağlub ederek cihan şumul bir sultanlık kurdular. 400 çadırla başlayan bu aşiret manevi terbiye bereketiyle büyük bir ihsan ve ikram-ı ilahiye mazhar oldu. Uzun müddet babadan oğula dehalar silsilesi devam etti. Dünya, onlarla saadet ve adaletin kabına varılmaz sayısız tezahürlerine şahit oldu. Her gittikleri yerde bir nizam-ı ve muvazene unsuru oldular. Bu büyük oluşa vücut veren Osman Gazi, hiç şüphesiz ki tarihimizin, en dikkate şayan bir şahsiyeti olma şerefiyle mücehhez bulunmaktadır. Bunun içindir ki dünyanın en büyük devletinin ismi onun adına nispet edilmiştir. İyi bir dini ve manevi terbiye alan Osman Gazi Hazretleri, Gayet Dindar, Salih bir bey idi. Ahirete meyli ziyadeydi, Dinen yasak olan şeylerden son derece kaçınırdı. Bütün gayesi fi sevilillah cihada matuftu. Tatlı sözlü, halim bir zat olup, müddeti ömründe bir kere gazabetmediği etmediği rivayet edilir. Bunun yanında teşebbüs ve iktidar sahibi olarak hüsnü idaresinde son derece kabiliyetliydi. Pahakküm tanımaz bir yiğit gaziydi. Tarihçi Hammer merder ki, Onun bıraktığı devlette teşkilat ve esas temeller o kadar kuvvetliydi ki, Osmanlı kısa bir müddet sonra dünyanın en büyük devleti oldu. farz Muhal onun devrindeki insanlara, bu gazinin torunları karşısına çıkan birçok güçlü devletleri mağlup ederek Avrupa'yı dize getirecek, ve şu harita bölgelerine hakim olacak deselerdi bunları işiten herkes bu bir hayaldir boş bir masaldır derdi fakat onnamdar gazi ile etrafı bilhassa tasavvuf erbabı ve ulema buna canı gönülden inanıyor ve bu büyük zuhur için yorulup dinlenmeden gayret sarf ediyorlardı kendisi bu istikamette gayret ettiği gibi evladına da aynı gayreti vasiyet etmiş ve vefatından önce Bursa önlerine kadar gelerek oğluna uzaktan parıldayan bir manastırın kubbesini işaretle şöyle demişti. Beni şol gümüşlü kubbenin altına koyasın. İşaret edilen gümüşlü kubbe Bursa'daydı. Ömrü devamlı gayret ve gaza içinde geçen Osman Gazi, Bizans'la sınır olmanın verdiği avantajı iyi kullanmış ve devletine müthiş bir dinamizm kazandırarak mütevazı beyliğine cihan devleti olma yolunda hızla mesafe altırmıştır. Başlangıçta hiçbir ululuk ve ihtişam iddiası taşımayan Osman Gazi'nin varisleri Sultanül Guzat yani Gaziler Sultanı olmuştur. O... Hayal zannedilen bir ideali hakikat yapmıştır. Bunu Gibbons şöyle takdir eder. Osman Gazi bir padişah oğlu değildir. Toprakları küçük ve tebası az olmasına rağmen, devleti seneden seneye mütemadiyen büyümüştür. Bu kesintisiz büyüme ise, elbette onu tesis eden dehanın hakiki büyüklüğüne delalet eder. Türk milletinin Atilla ve Cengiz gibi hükümdarları, göz kamaştırıcı muzafferiyetlerine rağmen akıncı olarak kalmış ve imparatorlukları da temsil edilmemiş gayesiz bir fütuhattan ibaret olmuştur. Arkalarında sadece kan, irin, ...ve gözyaşı bırakmışlardır. Çünkü onlar... ...idealsiz kuru cihangirler olarak... ...sadece boru ve trampet sesleri arasında yakıp yıkıyorlardı. Osman Gazi'nin yaptıkları ve geride bıraktıkları ise... ...çok farklıydı. Bunun için ardındakiler de... ...hak ve hukuku temsil ve tevzi etme hususunda daima ön safta bulunmuşlar ve devletleri devleti ebed müddet olmuştur. Şu halde Osman Gazi'nin mevkii öncekilerle kabili kıyas bile değildir. Fevkalade müttaki bir hayat süren Osman Gazi'nin vefat ettiğinde geriye bıraktığı şahsi mal varlığı bir zır bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, birkaç at sürüsü, üç sürü koyun ve emsalinden ibaretti. Rahmetullahi aleyh. Osman Gazi ve emsalleri dünyaya aldanıp nefsani arzularına rağm olmadılar. Güçleri, kuvvetleri, akli ve iradi üstünlükleri, muvaffakiyetleri şanla dolu zaferleri, onları gurur, kibir ve ucuba götürüp şımartmadı. Dünyanın yalancı mal, mevki, mansıp ve rütbeleri karşısında eğilip küçülmediler. Başlarında taşıdıkları sarığın izzet ve haysiyetini korudular. Yüklendikleri muazzam ilahi kelimetullah davasının şerefli birer neferi oldular. Gerçek saadetin Cenab-ı Allah'a kullukta olduğunun itiraki içinde nail oldukları nimetler, şükürlerinin, kalbi heyecanlarının ve marifetullah'a olan iştiyaklarının artmasına vesile oldu. Onlar, dünyanın nanun nimetlerine itibar etmeyip, ellerine geçen her şeyi ukba için sarf ettiler. Çünkü onlar, kuru bir cihangirlik davasının ihtiraslı pençelerine asla mağlup olmadılar. Bunun için tarih, şan ve şeref dolu sayfelerini onlar için yazdı. Allah'ım onların ardından garip, yetim, bir kez ve mazlum kalan bizlere ilahi Kelimetullah yolunda yeni bir silkiniş ve diriliş nasibeyle. Amin.